Rabbin Günahlarını da Örterken Özcan Yıldırım Hamd Allah'a, salat ve selam Resulüne olsun. Allah ile muameleyi öğrenmeye ve beraberce bunları mütalaa etmeye devam edelim kıymetli kardeşim. Şöyle bir düşünelim. Herhangi birimiz bir günahı arzulayıp onu yapmaya karar verdiğimiz zaman Allah da o günahı yapmaktan dolayı bizi engellemiyor. Eğer Allah isteseydi, askerlerini yollar ve bu yolu keserdi. İşte o zaman o günahı yapmak imkansız olurdu. Fakat Allah el-Halim'dir. Onu bırakacak kadar es-saburdur. İnsan günaha direkt başladığı zaman, Allah da onu örtüp, insanların öğrenmesini engellemektedir. Peki niçin? Tabii ki Allah'ın kullarına olan rahmeti ve acumasından dolayı, onun bu durumunu ortaya çıkarmamaktadır. Kul yapmış olduğu o günahı bitirdiği zaman, Rabbi onu kendisine dönmeye davet eder. Bununla da kalmaz, yapmış olduğu kötülükleri iyiliklere çevirir. Şimdi Rabbinin sana yaptığı bu muameleyi düşün. Hiç seninle bu şekilde lütufkar, müsamahakar bir şekilde muamele eden bir kimse görebildin mi? Ben söyleyeyim, hiç kimse. Evet. Hiç kimse sana bu muameleyi yapmaz. Sen insanlara karşı birkaç hata yaptığında onların sana vereceği tek şey ya terk ya da seni cezalandırmak olacaktır. Bu yüzden onun hiçbir dengini hiçbir yerde hiçbir zaman bulamayacaksın. Peki kul bir günah işledi ve Allah'a dönmedi. O zaman ne olacak? Allah subhanehu ve Teala bazen senelere varan bir mühlet verir. Ta ki kul, ona, merhametlilerin en merhametlisi, es-settar olan Rabbine dönsün, ona tevbe etsin. O kulunu daima, durmaksızın tevbe etmeye davet ediyor. Evet kardeşim, daima seni davet eden bir kişi hayal et. Sen dünyevi davetlerde dahi mahcubiyet hissettiğin insanların üzerine titrerken, Rabbinin her gün yaptığı bu davete karşılık ne yapıyorsun? Allah, gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Gece günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için de gündüz elini açar. Bu hal, güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir. Müslim Bu durumun her gün devam ettiğini asla unutma. Kul, herhangi bir gün tevbe edip Rabbine döndüğü vakitte Rabbi, kulundan çok daha fazla sevinecektir. Kulunun tevbe etmesinden dolayı Allahu Teala'nın duyduğu sevinç sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Buhari, Müslim. Subhanallah. Rabbimiz ne yücedir ki kendisi her şeye sahip ve hiçbir şeye muhtaç değilken kullarından biri ona dönüp tevbe ettiği zaman seviniyor. Hem de asıl muhtaç olan, asıl fakir ve aciz olan kul olmasına rağmen. Ey insanlar! Siz Allah'a karşı fakir, muhtaç olanlarsınız. Fatır 15. Tüm bu şefkat ve merhametiyle bizlere muamele eden Rabbimizi nasıl olur da sevmeyiz? Bu yüzden Allah Subhanahu ve Teala kendi zatını Elvedud, salih kullarını çok seven, merhametli olan diye isimlendirmiştir. Kardeşim, Allah'ın bu sıfatları ve bize karşı olan bu eşsiz muamelesine karşı bizim ne yapmamız gerekir? Yani Allah senin günahlarını örttüğünde, ona karşı nasıl muamelede bulunmalısın? Günahları örten Rabbine karşı yapacakların nelerdir? Öncelikle, Allah'ın sana bahşetmiş olduğu bu armağanı kabul etmelisin. Günahlarının örtülmesi, Allah'ın sana en güzel hediyelerinden bir tanesidir. Çünkü bazı insanlar vardır ki, Allah onların günahlarını örtmemektedir. O halde, Allah'ın verdiği bu eşsiz hediyeyi tereddüt etmeden kabul etmeli, onu geri çevirmemelisin. Allah'ın bu hediyesini geri çevirmenin nasıl olduğunu sana biraz anlatayım. Bazı insanlar günah işlemekle beraber onu gizleyip tevbe edecekleri yerde onu açıktan anlatırlar. Hatta ortamlarında muhabbet malzemesi olmasını da sağlarlar. Bazen de yıllar öncesinden, küçüklüğünden, gençliğinden bahsederken işlediği günahları da bu konuşmalarına süs yaparlar. Halbuki günah işlendiği zaman insanın onu utancından saklaması gerekir. Allah subhanehu ve Teala Yıllar öncesinde işlenen günahları örtmesine rağmen kişi ne diye bu perdeyi kaldırır ki? Çünkü Allah'ın günahları örtmesi kuluna bahşettiği bir hediyesidir ki bunu da reddetmek doğru olmaz. Bu Allah'a karşı çirkin bir edebin göstergesidir. İnsanlar kendi günahlarından bahsederken senin de bahsetmen gerekir mi? İnsanlar avretlerini açıyorken bu senin de avretini açmanı gerektirir mi? Elbette kişi avretini açması yerine onu örtmesi gerekir. Bunun gibi ruhunu da örtmesi gerekir ki bu bedeninden daha fazla önemlidir. Allah'ın kullarına karşı hilmini ve sabrını düşünsene kardeşim. Kul ona karşı günah işliyor. Buna karşılık o da kulunun bu çirkin fiilinin üzerine kimsenin göremeyeceği şekilde örtüyor. Bir hata işleyip de onu bir tanıdığımız gördüğünde gördüklerini gizlemesi için neleri feda etmeyiz. Günahların gizli kalması çok değerli, kıymetli bir şey olduğu halde, kişi Allah'ın gizlemesini daha üstün tutacağı yerde, kulların gizlemesine öncelik tanıyor. Allah'a karşı işlediği o fiili, insanlara da böbürlene böbürlene anlatabiliyor. Kul bu şekilde günahlarını açığa vurmakta ısrar ettiği zaman, durum ne olacak biliyor musun? Şu örneğe dikkat et. Diyelim ki bir adam günahların en şirkinlerinden olan zinayı işledi. Ve insanların elinde bu adamın zina işlediğine dair hiçbir delil yok. Delil olursa bu adama ciddi bir ceza verecekler. Başka biri de tek delil olan kamera kaydını da alıp evine koyup gizliyor ki bu adamın günahı açığa çıkıp da ona ceza vermesinler. Günahı işleyen kişi de delili gizleyen adamın evine giriyor. Kaydı saklandığı yerden çıkarıp kendi görüntüsünü internette yayınlayıp yayıyor. Evin sahibi o adama ne yapar sence? Elbette ki onu kovar. Ben sana iyilik yapıyorum. Bunca insanlardan koruyorum. Sen de hiç utanmadan bunu yayıyorsun. Demez mi? Subhanallah! Allah da senin bu günahını örtmedi mi? Bil ki kardeşim günahlarını açığa çıkarmak mülkün sahibinin verdiği bu nimeti reddetmektir. Kardeşim, Rabbimiz en yüce, en cömert, en güzel olandır. Kişi bunu bilmesine rağmen, buna karşılık günahlarını açığa vurarak, Rabbi ile muamelede bulunduğu zamansa, Allah'ın tüm müminleri affedeceği gün, bu kişiyi affetmesi mümkün olmayacaktır. Zira o, Allah'ın setrini, örtüsünü reddederek üzerinden atmıştır. Günahın açığa çıkaranlar hariç, ümmetimin hepsi affedilecektir. Kişi geceleyin bir amel işler, Sabah olunca da Rabbi onu örter. Sonra sabah olunca o, bu gece ben şöyle yaptım der. Böylece o, geceleyin Allah kendisini örtmüş olduğu halde, sabahleyin üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. Buhari, Müslim Allah subhanehu ve Teala, bizleri günahlarını örttüğü ve affına erişen kullarından yazsın. Üzerindeki perdeyi nasıl kaldırmazsın? Burada Allah ile güzel bir şekilde muamele şeklini sana söyleyeceğim. Bu da senin tek başına gözlerin görmediği yerde günah işlemeni Allah Subhanahu ve Teala örtüyorsa, aynı şekilde gözlerin görmediği yerde ona salih amel yapmandır. Gizlice ona itaat et, salih amel işle. Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi, gizli verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür. Beyhaki. Sana önereceğim ikinci bir öneri de şudur ki, kimsenin görmediği yerlerde, namazlarında, gece veya gündüz rekatlarını, secdelerini uzattıkça uzat. Öyle bir zamanda yap ki, kimse senin uzattığını dahi fark etmesin. Veya bir amel yap ve bu devamlı olsun. Hayatın boyunca da devam etsin. Bu çok basit bir şey dahi olabilir. Sokağındaki bir kediye veya köpeğe su ve yiyecek vermek dahi olabilir. Fakat bu gizli, sır gibi olsun ve kimse görmesin. Selefi salihin, kişinin salih amelinin gizli olmasını isterlerdi. Hatta öyle ki, ne evindeki yaşayanlar, ne zevcesini bunu bilirdi. Tıpkı saklanan bir define gibi. Burada yapacağın hususlardan bir tanesi de, Allah'ın seni örttüğü bu durumu muhafaza etmendir. Bir sene, beş sene, kırk sene muhafaza edip de bunu kesinlikle açmamalısın. Ömrün boyunca Allah'ın bu örtüsünü üzerinden asla kaldırma. Peki bunu nasıl yapacaksın? Bu muayyen bir şey olmalı ki Allah'ın senin üzerindeki örtüsü çekilmesin. Bu da şükürdür. Allah'ın seni günahlarını örtmesine şükretmek, sana ulaşan kendi zatından olan bu güzel fiile şükretmek. Evet kardeşim, Allah subhanehu ve Teala o zaman senin üzerindeki örtüyü çekmeyecek, sürekli senin örtülü halde olmanı sağlayacaktır. Gelecekte bu günahlarının açığa çıkmamasını istesen ve bunun açığa çıkmasından korksan da, Allah subhanehu ve Teala senin üzerindeki bu örtüyü kat kat fazlalaştıracaktır. Hiç tasa etme kardeşim. El-Cemil olan Rabbimizin şu güzel buyruğuna bak. Rabbiniz bildirmişti ki, ''Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttıracağım.'' İbrahim 7 Allah'ın günahlarının örtmesini idame ettirmek istiyorsan, yapılacak başka bir hususta şudur. Allah subhanehu ve Teala senin yaptığın günahlarını nasıl örtüyorsa, insanlar da sana karşı bir hata, kusur işlediği, sana karşı bir kötülük yaptığı zaman, senin de onun tıpkı Rabbinin sana yaptığı gibi bu ayıbını örtmendir.'' Sadece sana karşı da değil. Diyelim ki bir kardeşinin günahını gördün. Bunu gıybet, dedikodu, ifşa yoluyla değil, bilakis onu ve seni de ıslah edecek günahı örtme yoluyla yapmalısın. Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter. Müslim Allah subhanehu ve teâlâ İnsanlar kıyamet gününde, O'nun önünde duruyorlar ve O hepsine bakıyor. Kişi ise korku içerisinde. Bu kadar insanın içinde ayıpları, kusurları açığa çıkacak belki de. Dünyada bir ömür boyunca insanlardan gizlediği, duyulmasından korktuğu ayıpları. Korkunun iliklere kadar işlediği an bu an olsa gerek. Dünyada gözüne sinek kadar gelen, fakat kıyamet gününde insanların önünde tir tir titretecek, boğazları düğümleyecek kadar olan bir günah. Herkes o sahnede ilk insan Adem Aleyhisselam dahil tüm ümmet hepsini de ilk defa görecektir. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Ehlibeyt ve sahabe radıyallahu anhum ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini sünnetine nispet ettiği, takip ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tüm çirkinlikler ortaya çıkacak. Dünyadayken insanlardan saklayıp da Allah'a iltica etmemenin verdiği korkudur bu. Bunca peygamberler, sıddıklar ve şehitlerin gözleri önünde durum ne olacak acaba? Allah subhanehu ve Teala'ya kulun insanlardan gizlediği bu ayıplarını gizleyecek ya da ayan beyan ortaya çıkaracaktır. Bir yanda bunca insanın manzarası, bir yanda kişinin günahları ve korkuları, uzun bir bekleyiş ve Allah bu örtüyü açmıyor. Ben senin günahlarını dünyada örttüm ve bugün de onların hepsini bağışladım diyerek iyilikler dolu kitabını sağından verir. Artık kitabını alır, insanların yanına gider ve onlara alın kitabımı okuyun diye müjde verir. Hakk'a suresi 19 İnsanlar O'nun iyiliklerini, hasenatlarını okurlar. Allah O'nun günahlarını örtmüştür artık. Sonra gider ve nimetlerle dolu cennete girer. Hiç kimse de O'nun günahlarını bilmez. Ne oldu? Ne oldu da Rabbim bunların tümünü bana verdi? O an dünyadaki yaptığı bazı şeyler aklına getirilir. Sen dünyadayken bir kişinin günahını örttün, açığa çıkarmadın. Şeytan da o kişiden intikam almak için etrafında dönüp duruyordu. O adam sana şöyle yaptı, sen de onun açığını yakaladın, onun bu ayıbını herkese söyle ve intikam al. Ama sen yapmadın ve şimdi de bunun karşılığını, bunun semeresini görüyorsun. Allah'a hamdolsun. Allah'a yemin olsun ki kardeşim, en güzel duygu da bu olsa gerek. İnsanın tüm bu girif duygulardan sonra cennete girmesi, ve ebedi mutluluğa ermesi. Allah'tan kendim için, senin için günahlarımızın örtülmesini, bizi bağışlamasını, bizleri nimetlerle dolu cennetinde nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle bir araya getirmesini diler ve Rabbimden bunları ümit ederim. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun duasıyla. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 12. sayısında yayınlanmıştır.